''Hayır ve iyilik çürümez, günah unutulmaz, gizlilikleri bilen Allah-u Teala da ölmez, öyle ise istediğini işle, işlediğin gibi mükafatlanır veyahut cezalanırsın.'' buyurulmaktadır. İşte en büyük düsturumuz vicdanlarımızı bizi hayra ileten Allah-u Teala'ya, emellerimizi hayırlı işleri yapmaya bağlamış olmalıyız. His olarak, niyet olarak, ahlak olarak da bunda sebat etmeli,